Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş başlıyor. Lütfen Merhaba Sevgili merhaba sevgili dinleyicileri. Bugün bu programda kentteki bazı gelişmeleri Koran'la birlikte konuşacağız, tartışacağız. Korana telefonla bağlanacağız, birazdan bağlanacağız. Ee, ...ilk konumuz e, yedi kule, <gülüyor> bostanları. Ee, daha sonra e, Yassıada, Sivriada ve Büyük Adadaki gelişmelerden e, bahsedeceğiz. En son bölümünde de programımızın e, bu <gülüyor> kamu yapılarıyla ilgili e, telif hakkı e, yasasıdaki değişikliği e, konuşacağız, tartışacağız. E, Belki gazetelerden de takip ediyorsunuz bu yedi kuledeki bostanlarla ilgili bir oradaki yedi kuledeki halkın ve şehirlerin bir tepkisi var. Bugün de saat yedi de bostanlarda toplanılacak. Şimdi bunu Korhan'la birlikte konuşacağız. Korhan orada mısın? Evet buradayım yani bu son gelişme tabii yani bu bostanlara son olarak moloz döküldü insanlara ayağa kalktı diğer taraftan da mahalleliler işte biz buranın böyle bakımsız olmasını istemiyoruz proje işte park yapılması falan sanki iyi bir şeydir gibi falan yansıdı basına bunu hepimiz izledik fakat ben bir olayın bir de görünmeyen tarafı var o tarafına da biraz bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Ya bir tarihi var ee, buraya bu, bu sürece belirli bir dönem, e, belirli bir olaylar zinciriyle gelindi. O, o, o tarihi de galiba sen biliyorsun. Bütün... Yok birçok kişi bilir e, mutlaka yani çok e, benden çok daha bilgili insanlar da vardır. Ama biz de yani açık radyoda zaman zaman bunu yansıtmaya çalıştık. E, çünkü yani bu e, şeyde e, yani bu kara Surları bölümü. 7 kuledeki şatoyla tamamlanıyor Bu bölüm biliyorsun Dünya Miras Listesi'nde UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne alındı 85 yılında İstanbul'un 4 bölgesinden biri Dünya Miras Listesi'ndeki 4 bölgesinden biri Dolayısıyla Yani çok Önemli bir Alan ve Tabi yıllardır burada süren bir takım Restorasyon çalışmaları ya da nışan çalışmaları nedeniyle de sürekli gündemde olan Yaklaşım açısından da eleştirilen bir şey var, durum vardı sürekli. Yani sadece bostanlar konusu değil, yapılan müdahaleler nedeniyle. Yani bütün şeyde bir problemli giriş var yıllardır. Ve 2006 yılında Dünya Miras Komitesi toplantısında, Binyus'ta yapılan Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye'ye çünkü sözleşmeyi imzalayan Türkiye hükümeti Türkiye'ye bir eylem planı sunuldu Bu eylem planında Karasurları da vardı yani bütün bu bölüm var Bütün bu bölge var Ve buradaki Karasurların bir bütün olarak Önündeki bostanlarıyla Yeşil alanlarıyla birlikte Şey yapılması Korunması gerektiğini ve bütünlüklü bir Yönetim planına kavuşturulması ihtiyacı ortaya çıktı. Yani UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin e, şey aldığı karar sonrası. E, bu e, bildirildi. E, böyle bir eylem planı hazırlanması. E, bunun üzerine de tabii e, İstanbul için istenen daha kapsamlı bir şey var. E, alan yönetim planı. Yani İstanbul'un bütün Dünya Miras listesinde yer alan bu dört bölgesi için yani Sultanahmet Arkeoloji Kadana olsun, Süleymaniye Zeyrekli sivil mimarlık eserleri olsun e, kara olsun e, bütün bu bölgeler için bir e, bütünlüklü yö alan yönetim planı hazırlanması talep edildi UNESCO tarafından ondan sonra bu programa kondu İstanbul'un kültür başkenti adaylığı programına yerleştirildi UNESCO'ya da bu bildirildi UNESCO Dünya Miras Komitesi Başkanı İstanbul'u ziyaret ettiğinde kendisine bu söylendi yani İstanbul'un lise dışına çıkarılmaması için Avrupa Kültür Başkenti programında bu alan yönetiminin konu olarak ele alınacağını söyledi Türk hükümeti. Ondan sonra da işte hatta başbakanın imzaladığı ve Avrupa'nın siyasal organlarına iletilen dosyada da bu konu yer aldı. Bunu özellikle zorlayan kişilerden biri olarak yani UNESCO programının kültür başkentiyle ilişkilendirilmesi konusunda israrcı olan bir kişi olarak ben de bu gelişmeleri izledim. Ondan sonra da UNESCO özellikle bu alan yönetim planının bir uygulama e, şeyini istiyordu. Örneğin yani uygulama e, şeyine de geçilmesini istiyordu. Sadece planın yapılması değil, uygulanması. Bu ne demekti? Aslında bu dört bölgede bir takım mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, bütünlüklü bir yönetim e, planı çıkarılarak e, uygulamanın yapılması. Yani bu e, planın daha somutlaşacağı konulardan biri de ee, şeydi, kara surları kısmıydı yani yedi kule basanlarında yer aldı bütün bu e, şey e, sur dokusu ve çevresi ve burada e, çalışma yapmayı taahhüt etti e, hatta İstanbul 2010 ajansı programına bu araştırma çalışması kondu yani hem bu e, şey e, alan yönetiminin bir uygulama konusu olarak bu bölgenin planlanması ve korunması bunun için yapılacak çalışmalar kondu fakat e, tip tıpkı diğerleri gibi yani hem arkeolojik park, Sultanahmetlik arkeolojik park için hazırlanan e, yönetim planı olsun. Hem e, işte Sulu Kule gibi örneklerde görülen e, bu yerleşim alanı için kentsel dönüşüm olarak adlandırılan ya da yenileme alanı olarak adlandırılan bölgelerdeki e, farklı bir yaklaşım için programa konmuş olsun. Hem de kara surları. Bunların hepsi ee, şey oldu sonra unutuldu yani alan yönetim planı kapalı olarak yapıldı hiçbir zaman uygulamayla ilişkisi kurulmadı ee, ve kurulmuş olsaydı zaten alan yönetim planında da bu bütünlüklü koruma fikri ee, burada e, belediyenin hazırlamış olduğu hazırlatmış olduğu alan yönetim planında da zaten burayla ilgili e, böyle bir yaklaşım var bütünlüklü bir e, koruma yani sadece surlar duvarlardan ibaret değildir çevresinde yaşayan insanlarıyla kent dokusuyla üretim e, tipolojileriyle e, ve buradaki mekansal düzen ile birlikte ele alınması gerekir e, bu bölgenin. Dolayısıyla aslında böyle bir geçmiş var. Şimdi Şimdi bir sorun var benim hani şimdi mesela burada bir evet. park e, yapacağız diyor belediye. Yani ee, burada hani e, başka yerlerde söylenebilecek gibi hani Toki inşaatı yapılmayacak bir rant söz konusu değil. Hani değişik e, hani e, şey. Burada bir park yapacağız diyor. Yani belediye bu alan yönetim planıyla böyle bütünlüklü bir e, e, hani uygulamaya geçmek yerine niye park yapmayı tercih ediyor burada? Birincisi kendi örgütsel yapısı alan yönetimi modeline uygun değil. Çünkü surları yani kara surları bölgesini ya da bütün o önündeki tampon bölgeyle birlikte, buffer zone diye ilan edilen bölgeyle birlikte arkasındaki kent dokusuyla birlikte yöneten bir birim yok. Görünüşte burada Fatih Belediyesi var ama kara surları tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin şeyinde, kontrolünde. Ama aynı zamanda Park ve Bahçeler e, daire başkanlığı aynı zamanda oradaki yeşil alanlardan sorumlu ama aynı zamanda Kültür Bakanlığı sorumlu çünkü koruma kurulu Bölge Koruma Kurulu'nun yetkisinde yani onun denetiminde aynı zamanda Arkeoloji Müzesi Kültür Bakanlığı başka bir kurumu sorumlu buradaki arkeolojik eserlerden dolayısıyla aslında burada alan yönetimi için niyet var evet böyle bir talep de var bir eylem planı da hazırlanmaya çalışıldı ama bunu yapabilecek özne yok zaten Kültür Başkenti programının içinde konmasının tek nedeni buydu çünkü böyle bir kurumsal bir çatı yani bütün bu aktörleri bir araya getirecek, misyon odaklı bir örgütlenme olmadığı için fragmenteli bir şekilde. Mesela buna çok iyi bir örnek, e, bu yeşil alanların bugüne kadar park ve bahçeler müdürlüğü tarafından e, halka yeşil alan kazandırıyoruz diye ve son derece e, süslemeci bir yaklaşımla, yani kendi başına sanki surlarla bir ilişkisi yokmuş gibi, tipik bir park düzenlemesi gibi yeniden mimarisinin biçimlendirilmesi. Ben şimdi sadece yedi kulede değil. Ee, şeye kadar gözlemledim Edirne Kapıya kadar bizim o bölgeyi dolaştım defalarca çeşitli workshoplar düzenledik ve burada yapılan müdahalelerin her birinde e, oradaki mesela kimisi taçak yapı diye ahşap yapıyı yıkıyor surlara bitişik olan tonozun içinde yer alan mesela ahşap yapılar yıkıldı ki onlar aslında surun bir parçası aynı şekilde Bostanlar ta 8. yüzyıldan beri Bostan olarak kullanılan ve bu şekilde Aslında sur varlığının korunmasına yardımcı olan Faaliyetler ortadan kaldırılıp Dolgu yapılıp çünkü o Bölgeler biraz daha çukur Dolgu yapılıp üzerine demir parmaklıkla Süslü demir parmaklıkla Ferh Hoca taklidi demir parmaklıklarla Ve içine bir takım Kulübeler koyarak e, Beton zeminler oluşturularak e, Şey yapılıyor yani müdahale ediliyor Şimdi burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Yaklaşımı Daire başkanlığında yaklaşımı ee, bambaşka yani böyle bir tur varlığının bir parçası olarak değil her yerde yapmış olduğu tipik çiçeklendirme, lale ekme işte bir takım şadırvanlar yapma böyle süslemeci bir yaklaşımla yaklaşıyor ve iyi bir şey yaptığını düşünüyor çünkü oraya bostan olarak kalması ya da oranın dümdüz bir yeşil alan olarak kalması kendince Park ve Bahçeler e, Daire Başkanlığı'nın felsefesine aykırı onlar her yeri nasıl süslüyorlarsa ister istemez surlar önüne geldikleri zaman da aynı şey yapıyorlar yani bu çok tipik ee, ama orada o zaman burada hani hakikaten çok ciddi bir e, beceriksizlik yani am yani bir tabir olacak ama beceriksizlik söz konusu yani hani bunların bir araya gelip bu kurumların e, bir e, kendilerince bir e, güç yaratamayıp hani bir başka bir düzene giremeyip hani burayı düzgün yönetememeleri söz konusu burada artık hani başka şey, niyet ...değil de bu beceriksizliği... ...mi görmek lazım yoksa... hani ...daha mı geniş düşünmemiz gerekiyor? İşte aslında burada bir... E, ...bilme biçimi... ...buna diyebiliriz. Yani bir müdahale biçimi var. Bizim zaten iflas eden de bu. Yani eski bir... ...kamu modeliyle karşı karşıyayız. Mesela bu şeyi düşünelim. Karasur'ların tam önünde bir yol vardır. Ta 16. yüzyıldan beri... ...belki daha eskiden beri, Bizans döneminden beri... ...bu şeyi... ...ayıran yani Sur'la... Dışındaki, sur dışı alandaki inşil alanları, mezarlıklara ayıran küçük bir yol vardır. İnce bir yol. Benim çocukluğumda mesela o daracık bir yoldu. Eski fotoğraflara bakarsak gene daracık bir yoldu. Şimdi burada ana ulaşım arteri haline getirmek. Yani E5 yapıldıktan sonra bunun bağlantı yolu olarak Mecidiyeköy'den Hasköy'e uzanan ve buradan köprüyle geçen yolu doğrudan doğruya surların dışına hemen bitişliğine bağlamak gerekli miydi mesela? Bu karar o köprü yapıldıktan sonra bu otoyol olmuştu. Şimdi Topkapı'daki kavşağa bir bakalım. Hani Yedikule'deki bostanların yok olmasına e, üzülüyoruz ama e, Topkapı'daki kavşağın tam surların dibinde muazzam bir katlı kavşak yani bir ahtapot gibi surların önüne yerleşmiş olması gelecekte araç tüneli projesinin de benzer bir e, kavşağı kum kapı işte yeni kapı arasında gerçekleştireceğini ve 8 şeritli otoyola dönüşeceğini düşünürsek aslında bu kararların hepsinde bir şey var bir problem var yani sur varlığı İstanbul'un aslında çok önemli kültür varlıklarından biri dünyada çok az kent var ki İstanbul gibi orta çağdan kalmış sur varlığını korumuş olsun İstanbul'da belki koruma bilinciyle olmadı bu ama Avrupa başkentleri bütün surlarını yıkarken Brüksel Paris gibi e, kentler 19. yüzyılın ortalarında surlarını yıkarken İstanbul suyla çevrilmiş olduğu için surlarını yıkıp genişleme ihtiyacını duymadı. Tarihi Yarımada'nın e, hemen çerçevesini oluşturan sur varlığı kendiliğinden korundu. Örneğin Ceneviz surları, Galata'daki Ceneviz surları, Beyoğlu belediyesi kurulduktan sonra yaptığı ilk iş, bu biliyorsun surları yıkmak oldu. Yani Büyük Endek Caddesi Küçük Endek Caddesi gibi isimler kaldı ama buralar apartmanlar tarafından işgal edilmiş oldu ve şey yapıldı. Yani konu spekülasyonu yapıldı. Belki belediye bu işi yapmak için kuruldu. Fakat İstanbul'un Tarihi Yarımada Seskül varlığı çok yakın bir zamana kadar korunmuş olarak geldi çevresiyle birlikte. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak kullanmak yerine belediye tamamen stratejik bir yaklaşımı bir kenara itiyor. Mesela buradan ana ulaşım arterini geçiriyor tam surların dibinden. Oysa ki pekala bu öncelik dikkate alınarak hiç olmazsa birkaç yüz metre ilerden ya da doğrudan doğruya E5'le bağlantıyı başka şekilde kuracak bir şekilde bu yol gene eskisi gibi ince bir yol olarak kalabilirdi ve burada katlı kavşaklar falan yapılmadan şey sur şeyi korunmuş olabilirdi. Mesela ben en önemli müdahaleyi karayollarının yani Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu karayolları ya da caddeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar aslında bir tür Otoyol, yani burada kullanılan teknoloji, kavşak teknolojisi otoyol kavşağıdır. Tam Topkapı'da yapılan. E ona müsaade ettikten sonra tabii sıra başkalarına da geliyor. Yani aslında bir koruma planı yok. Ve bununla ilgili bir organlaşma yok. Belediyenin mevcut organlaşması, senin de söylediğin gibi tamamen şey, çok eski bir yönetim zamanından kalma, yani ...teknik bir mesele gibi bu su konuyu ele alan ayrı ayrı birimlerden oluşuyor. Oysaki son derece stratejik bir konudan söz ediyoruz. Dünyada belki de en büyük sur varlığına sahip olan bir kentin bu kültür varlığı nasıl korunacak? Bu sadece işte tozuna dokunmayalım böyle kalsın demekle olmaz. Yaşayan bir şehir İstanbul. Bir fosil bir şehir değil. Dolayısıyla bunun korunması için... Buradaki yaşamla nasıl ilişki kurulacak, buradaki şey nasıl gelişecek, öncelikler nasıl birbiriyle ilişkilendirilecek mutlaka bu ayrışmış kamu modelinden alan yönetim planının gerektirdiği gibi ilişkisel bir kamu yönetimi modeline geçmek lazım. Bence eksiklik burada. Yani bütün kentler bunu yapıyorlar ama İstanbul bu konuda nedense yaya kaldı. Kültür Başkenti programı da Ankara'ya bağlandığı için yani Ankara merkezli yönetildiği için. Bu seksiyonlaşmış kamu zekasını yeniden üretti. Ben bunu hep söylüyorum. Hiçbir zaman amaçlanan ilişkisel kent ölçeğindeki politikaları üretebilecek bir kurum haline gelemedi. E, haftalardır aslında programımızda hani bir geniş çerçevede de mekan politikası, mekan politika, e, mekan politik dedi Orhan Esen. Geçen hafta e, Murat evet. Güvenç e, gene bundan bahsetti. Yani böyle bir hani... E, Politikacıların çok farkında oldukları... ...ama e, hani genel olarak... E, ...sanki... E, ...politika dışındaymış gibi... ...gösterdikleri bir alan olarak... ...mekana bakmak durumu... E, ...yani bu... bu. Yani, ...şimdi artık bugün... ...hani... E, Belki de 31 Mayıs'tan itibaren kesinlikle bu çok net anlaşıldı. Bu, bunun artık imkansız olduğu ortaya çıktı. Yani Artık mekan politikası e, insanların birinci derecede baktıkları, düşündükleri, gördükleri kendi yerel e, alanlarına sahip çıktı bir şey haline geldi ve politikacılar aslında bu noktada çok şaşırmış durumdalar bir yandan da yani. Şaşırlar, e, evet, yani çok, çok şaşırmış evet. durumdalar evet. yani e, bir yandan hani kendi geldikleri politik e, tarihlerinde yerel politikadan, yerel mekan politikasından geliyorlar ve yerel politikayı çok da iyi biliyorlar bu mekan politikasını. Gece kondu politikaları olsun, belediyecilik olsun çok çok e, vakıflar ve halkla bu ilişkiyi de çok iyi demokratik yollardan da kurmuş durumdalar. Ancak sanırım yani burada en, en büyük sorun yani hani bu tür e, geniş kapsamlı çok büyük kurumsal e ...yapıların var olduğu noktada bu mekan politikasının artık başka bir düzeye geçmiş olması gerekiyor. Yani aslında bu şaşkınlık bu geçişi yapamamaktan ötürü de gittikçe artıyor ve beceriksizliğe dönüşüyor. Yani böyle bir atlama yapmak ihtiyacı doğuyor. Yani hani gerilimleri başka yönlere çekmek yerine bu mekan politikasındaki açıklığı... ...politikacının geldiği noktayla gelmesi artık zaruri hale gelmiş nokta arasındaki açıklığı kapatması ciddi bir ihtiyaç özellikle İstanbul gibi e, muazzam bir şehirde yani. Evet bu çok açık ortaya çıkıyor. Yani çünkü bugünkü müdahale biçimi tipik modernleşmenin kalkınmacı e, şeyi özelliğini taşıyor. Yani var olan yapıları dönüştürmek, onları sürekli politik temsil alanıyla ee, ulusal alana taşımak, işte Taksim konusunda görüyoruz, ee, kentsel dönüşüm konusunda görüyoruz, ulaşım konusunda görüyoruz. Burada üretilen bir politik semantik var. Yani bu semantik aslında de sınıfsal çelişikleri üretildiği ana mekanının yani kentsel alanı sürekli bir gösterilen statüsünü kavuşturuyor. Sürekli bir temsil edilen düzeyinde. Yani politik olarak her zaman öznenin kontrolünde olan bir şey, mekan bir Kap gibi Murat Genc böyle adlandırmıştı yani onun hiçbir şeyi yok o sadece politik özne tarafından politik e, tavırlar kararlar açısından dönüştürülebilecek bir şey gibi hamur gibi yani mekanı böyle e, bize algılatıyor bu e, şey modernleşme sürecindeki e, ulusçu e, merkezci politika dolayısıyla bunun tekrar yerelleşmesi yeniden içki kurması aslında bu alan yönetim fikrinin de alan yönetimi planı hazırlama ve bunun organlarını oluşturma meselesi de tam tipik olarak buna işaret ediyor. Avrupa Kültür Başkenti Programı'nın ana felsefesi de buna işaret ediyor. Yani kent ölçeğinde bir bakış, kent ölçeğinde bütün bu kurumları ve öncelikleri ilişkilendirmek, farklılıkları ilişkilendirmek. Yani burada bir demokrasi anlayışı da var. Farklı bir demokrasi biçimi yani ayrıştırıcı, dışlayıcı değil. Aslında birbirini içerebilen hatta bir çelişkilerden enerji üretebilen bir e, politik yaklaşım Dolayısıyla bu söylediğin çok doğru yani bizim politik e, sistemimiz ve sürekli hele başbakan tunustan döndükten sonra yaptığı açıklamalarla eski gerilim hattına taşımaya çalışıyor sürekli yani bu işi işte bir e, oradaki şey sembolizmi içine taşımaya çalışıyor adeta e, bir tür toplumu kutuplaştırıcı çatışmacı bir sembolizme aslında bütün bu şeyi buradaki düşünsel alanı felç ediyor yani burada e, tartışmamız gereken konuları, konuşmamız gereken konuları, bu çalışmamız gereken konuları şeye havale ediyoruz. Ulusal politikanın alanına havale ediyoruz. Ondan sonra yerel konularda tabii böyle e, bir şekilde politikadan arınmış oluyor. İşte Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu, muhtemelen orada bir şeflik var. O şeflik Fatih'teki şeflik buraya geliyor. Bir takım çiçekler ekecek falan bir müteahhite ihale ediyor. E, bu çok tipik bir durum. İstanbul artık bu şekilde yönetilemez. Yani bu şehrin bütün zenginliklerini, e, şeylerini, enerjisini, e, bütün halkının şeyini dışlayarak sadece böyle tepede inme kararlarla ve sadece zenginleşmenin bir aracı olarak kullanılamaz. Yani mekan sadece burada gelir transferi için kullanılamaz. İstanbul'un karşılaşıyor olduğu şu andaki o büyük projeler, 3. Köprü olsun, işte 3. Havalimanı olsun, Kanal İstanbul olsun, Kuzey'deki uydu şehir olsun, bunların hepsi aslında... Yani hiçbir buna ne ulaşım projesi, ne bir yerleşim projesi. Bunların hepsi aslında Ankara tarafından kentin yeniden biçimlendirilmesi ve zenginliğin bir bakıma yer değiştirmesini sağlayacak, yer değiştirmesini sağlayacak bir takım müdahaleler. Bugüne kadar hep böyle oldu. Kent ekonomisi her zaman merkez tarafından kontrol edildi ve bu da insanlara şu şekilde yansıdı. Bu teknik bir konudur. Siyasi bir konu değildir. Bu kadar basit. Şimdi bunu, bunu kabul edecek miyiz? Yani bugün bunu kabul etmenin artık hiçbir şeyi kalmadı. imkanı çünkü ayan bir an ortada ki bu teknik bir konu değil. Yani satılım gerektiriyor, tartışmak gerektiriyor, yaratıcı süreçler gerektiriyor her şeyden önce. Kritik bir süre çünkü İstanbul'un kara surlarını biz bir duvar gibi inşaat yaparak koruyamayız. Bu çok açık ortaya çıktı. Ee, hani işin tam tersi bir boyutunda da yani insanlar kendi topraklarını, parklarını işte hani ne bileyim bugün sadece şu anda ne kadar İstanbul'dan bahsettik ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde... E işte e, baraj olmasın diye köylerini, işte, e, tokü konutları olmasın diye parklarını savunan insanlara da e, sanki ideolojik e, bir politik bağlantısı varmış gibi davranılması. Hani bu, bu da çok e, hani e, bir yandan hani e, bu, bunlar teknik mevzu politikanın parçası değil denilirken insanlar tamamen teknik e, kendi donanımlarını kullanarak yerel teknik bilgilerini alırlar. E, uygulama anlarında da politikleştirilmek, politize olmuş olmakla suçlanıyor. Hani burada da bambaşka bir, yani çok enteresan karşı bir... Karşı tarafta bu bekleniyor değil mi? Sanki karşı taraf yapıyormuş gibi gösteriliyor. Yani işte mesela Taksim'de işte protesto edenler sanki hani e, hükümeti devirmek isteyenler, işte sokakta yürüyenler, kaçanlar, işte arkalarından e, polisin hani rasfise sıktı başlarına böyle bir hedef olarak gözlerimizle gördük bunları değil mi defalarca hep bunlar işte o insanlar sanki hani şiddet uygulayanlar gibi algılanıyor hatta böyle gösteriliyor yani onlar sanki neden olmuşlar bu şiddeti gibi oysa ki tam tersini yani bir şekilde bu, bu da oluyor bir yani yandan da şiddet yani olmuyor yani da demeyelim hani yani bu hiç yok da değil insanlar hakikaten ondan sonra da başka politik ...angajmanlarını devreye sokuyorlar. Ee, hani bu da oluyor... ...ve bu da iktidarın çok işine geliyor. Hani tam o da, da anlaşma sağlanıyor. E, anlaşma sağlanmış oluyor tam İki da bu noktada. İki tarafta anlaşmış oluyor. Yani bu şey konusunda... ...iktidar meselesi haline getirilmiş oluyor. Tabi olan şehri oluyor bu arada. Olan doğal o zaman aslında de. gerçekten... ...politikanın yapılmış, yapılması gereken o mekan... gene evet. e, hani... E, ...maalesef... E, ...geri döndürülemeyecek bir şekilde... ...kaybedilmiş oluyor. Yani orada çok... Ben arkadaşlarımla hep... Ee, bu şeyde, yani bu kent hareketleri içinde yer aldım ve bu ikilerini hep yaşadık. Yani o alanı alıp e, bir bakıma şeyi çalıp merkezi politikaya taşımak isteyen bir muhalefet tarzı da var. Bu da aslında başbakanın e, tarzıyla çok ilişkili. Yani çok benziyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde gördük işte bunu. Oradaki e, şey sırasında. Yani soru çözmekten ziyade bu karşıtlığın devam etmesinden beslenen ...ve bundan güç kazanan bir kesim var... ...yani bir devlet sınıfı var Türkiye'de... ...ve bu ister karşımıza iktidar biçiminde çıkıyor... ister muhalefet biçiminde de çıkabiliyor... ...çok rahat. Ama sanırım bundan sonra ki... ...hani seçimlerde çok önemli rol oynayacak olan şey... ...mekan olacak... ...yani inanılmaz bir mekan politik evet. farkındalığı o oluşuyor... ...bütün... ...bence bunu fark edecek ...siyasi oluşum... ...bir kere yata ilişkileri güçlendirir... ...yani merkez siyaseti üzerinden politika yapmaz... Bir tür Kent koalisyonu gibi farklılıkları içerebilecek yatay bir ilişki üzerinden kent politikasını üretmeye çalışır. Bunu sağlayabilecek şekilde eğer konumlanırsa, çünkü genellikle aday gösterme süreci biliyorsun insanları bir şekilde patronaj altına alma sürecidir. O partiye ait olmayan bir kişiyi bile bir parti yöneticisi aday olarak gösterdiğinde artık o kişi o partiye şey olduğu için Halk tarafından seçildiğini değil, o partinin başkanı tarafından seçildiğini düşünür. Ve o yüzden hep bu merkezi politikanın bir piyonu haline gelir. Türkiye'de kent yöneticilerinin düştüğü durum budur. Yani o ana kadar politik vatsı yoktur çünkü. Ancak yukarıdan kendisine birisi gösterir. Halk da zaten o partiye oy vermektedir. Ulusal parti olduğu için yani o... ...ölçekteki politik bir nedenle vermektedir. Hı hı. Dolayısıyla seçilecek kişinin hiçbir anlamı yoktur. Oysa ki bu ilişkiyi tamamen değiştirmek lazım... ...senin söylediğini gerçekleştirmek için. Yani, Kaçınılmaz ki, olarak bu mekan politikası buna, buna gidecek. Yani Belki çok kısa devrede bunu görmeyeceğiz ama... ...bu çok önemli rol oynayacak önümüzdeki... Forumlar yani. mesela kastedebilirsin belki bu açıdan. Mahalde parklarında düzenlenen forumlar aslında... ...bir bakıma ilçelerin de hani politik şeyini değiştirebilecek e, şeyler içeriyor... ...katılım biçim içeriyor yani çok evet, işte, tartışmak açısından. Tatil'e giden arkadaşlarımızın söylediği bazı şeyler çok ilginçti. Gelecek programımızda da bunlardan bahsedeceğiz. Mesela Akya'da bir platform oluşturuyorlar, orada da forumlar düzenleniyor. Yani yani küçücük bir alanda kendi seslerini duyurmak için alternatif demokratik yollara başvuruyor oradaki insanlar. Hani bunlar hani sadece İstanbul büyük şehirlerde falan da değil, çok değişik alanlarda insanlar bambaşka bir politiklik oluşturmaya başlıyor. Yani hani Muazzam bir e, e, ba ba değişimden bahsediyoruz burada. Evet, bu yani bildiğimiz politik e, şeyden çok daha farklı. Yani politik ayrımlardan, e, tartışmalardan çok daha farklı bir şeyden söz ediyoruz. E, i̇stersen e, tam bu <gülüyor> bahsettiğimiz duruma uygun bir parça çalalım. Patti e, çalıyoruz. People have the power. Evet, Patisimisten dinledik. People have the power. iktidar insanların isimli parçayı dinledik. Ee, Korhanla olan e, sohbetimiz devam ediyor. E, programın ilk bölümünde yedi kule e, bostanları e, üzerine konuşmaya başladık. E, yedi kule e, bostanlarının aslında yedi e, kule surları ile birlikte düşünülmesi gerektiğini ve bu surların e, aslında Bütünün bütün, bütün İstanbulsularının birlikte düşünülmesi gerektiğini, buraların yönetiminin bir alan yönetimiyle olması gerektiğini, buradaki değişik kurumların birlikte çalışabileceği başka bir yapı oluşturması gerektiğinden e, bahsettik. E, programın bu bölümünde ise e, adalardan e, bahsetmek istiyoruz. E, bu Yassı Sivriada Sivri Ada ile ilgili e, bu haftaki e, gündem, Konularını e, gene programlarda, televizyon programlarında, gazetelerde e, takip etmişsinizdir. Bugün e, tarafta bir e, ada, e, <gülüyor> haberi daha çıktı. Bu da e, Büyükada'dan büyük e, gelen e, bir haber. E, buradaki e, bir e, inşaatın e, adanın sirüetini değiştirmesiyle ilgili e, ada sakinlerinin endişelerini e, dile getiriyor yazı. Evet... E, ben de e, ona küçük bir not ekleyeyim. Yani bu şeydeki büyük ada e, zannedersem o haber e, Seferoğlu Köşkü'nün evet. yani bir zamanlar adanın en büyük e, zenginlerinden biri olan Seferiksler'in köşkü'nün e, yangın sonrası e, bu yapı e, bundan işte 10-15 yıl önce yanmıştı. Oraya yapılan yeni inşaatlarla ilgili zannedersem. Ben de henüz gazeteyi evet. görmedim ama evet. bununla ilgili. E, Tabi bu Yassıada ve Sivriada aslında konuştuğumuz konuyla çok ilgili. Yani bugün e, bu iki ile ilgili çok önemli kararlar alındı. E, hem yasal e, çerçevede bir takım değişiklikler yapıldı. E, sit alanı e, kararı değiştirildi. Tescilli yapılar var sadece şu anda. Artık sit kararı yok. Halbuki eskiden tarihi sit alanı olarak adlandırılmıştı koruma kurulu tarafından. Hem yasal çerçevede de burada yapışlet devret yöntemiyle bir şirkete devredilmesi mümkün hale geldi. Aynı zamanda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir plan hazırladı. Belediyenin yerine kendisi plan yaptı ki bu bu da yeni bir e, yasayla sağlanan bir gelişme. E, sonuçta e, bu iki ada için e, çok radikal bir dönüşüm, imar e, yöntemiyle dönüştürme kararı var. Yani %65 bir tanesinde diğerinde %45, 45 evet. oranında. ...yapılaşmayı öngörüyor. Halbuki şu anda %5 bile değil yapılaşma. E, tabii diğer taraftan da bu iki ada sadece yaslığa da değil... <gülüyor> e, ...çok önemli bellek mekanları olarak adlandırılabilir. Bir tanesi yani Menderes ve arkadaşlarının 60 darbesi sonrası... ...yargılandığı ada olması nedeniyle yaslığa da... ...diğeri de e, belki e, çoğu insan için çok e, bilinen bir şey değil ama... Bir tür sokak köpekleri soy kırımının gerçekleştiği ada olması açısından İstanbul'da biliyorsun bu modernleşme sürecinde işte canlıları yok ederek doğayı dönüştürerek kalkınmayı sağlayacağını zanneden bir yönetim zihniyetinin aslında e, yarattığı bir felakettir. İstanbul'daki bütün sokak köpekleri toplanıyor. 1911 yılında zannedersem malnalara dolduruluyor. Aç ve susuz adada terk ediliyorlar ve orada can çekişe çekişe ölüyorlar. Şimdi e, bu iki adada bu açıdan aslında... Yani bizim geçmişle ilgili şeyimiz bir bakıma sorgulamamız Türkiye'nin siyasetin normalleşmesi için aslında korunması ve belki ona göre kullanılması gereken özellikle adalar ama aynı zamanda da çok enteresan bir durum var. Türkiye'de kamu alanı dediğimiz zaman galiba terk edilmiş alanları anlamamız gerekiyor çünkü bu iki adada şu anda özellikle yazın Türk halkı tarafından kullanılıyor yani bunu görünce insan şaşırıyor. Çünkü benim için yani çocukluğumdan beri Yassıada ürküzcü bir adadır. Uzaktan bakarım hep böyle çocukken bakardım. Tekneyle giderken bakardık yani yaklaşamazdık o adalara. Çünkü yani yasak bölgeydi Yassıada. Zaten uzaktan böyle bir denizaltı gibi gözükür pusul havalarda. Ya da bir e, köpek balığı gibi gözükür. Yani insan ülkerdi. Sivriada zaten dimdikti. Bu mendirek için Haydarpaşa mendireği genişletilirken yani buradaki yük limanı yapılırken e, buradaki tepe yani o sivri adanın sivriliği ortadan kalksa ortu, ortası oyuldu. Buradan kayalar, e, masif e, kayalar e, toplanarak yıllarca taşındı ve denize dolduruldu. Dolayısıyla yatsı, ada, e, yatsı olarak kaldı ama sivri Ada sivri olarak pek kalamadı. Oyuldu. Şimdi Türk halkı yani İstanbul halkı ee, bu adaları keşfetmiş aslında kullanıyor ama ortada ne bir kamu yönetimi var e, ne bir e, şey var e, bir sinyalizasyon var yani bir işaretleme var şurası tehlikelidir burası uygundur falan gibi ne de oradaki tarihi bellek mekanları hakkında bir açıklama var gelişte bir pano yok ne bileyim Menderes'in tutuklu kaldığı odayı mesela ancak e, bilenler biliyor oraya bir plaket konmamış bir yönlendirme lavası yok. Ve çok şey yani şu anda aslında yapılabilecek şeyler var. Ne bileyim yani tabii devlet el atınca olmuyor bunlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti e, hükümeti kalkıp da bu adalarda şezlon kiralayacak değil. Büfe de işletecek değil. Duş da yapacak değil. Tabii bu, böyle şeyleri yerel yönetiminin yapması lazım. Ama o da yapılmamış. gene de insanlar hani eskiden şey adeti vardır. Kamyonlara binip kamyonlara halı verip e, pikniğe çıkardı İstanbullular burada da hafta sonları özellikle yük tekneleri, balıkçı tekneleri falan e, şeyleri özellikle böyle zengin olmayan e, diyelim İstanbullular bunlar. Hani böyle yatlarla dolaşan İstanbullular değil ya da kulüplere güneye giden, güneyde e, tatil yörelinde yazını geçiren insanlar değil. Daha çok çalışan İstanbullular. Onlar e, teknelere binip geliyorlar. Gayet mücidede burada tatil yapıyorlar. Ve kullanılıyor. Aslında şu aşamada yani böyle büyük bir inşaatla yaklaşmak yerine şu anda bazı şeyleri yapılsa örneğin adalara bir takım düzenli geziler yapılabilse burada bir takım şeyler gösterilebilse mekanlar bütünüyle hiç dokunmadan ve bir takım dijital şeyler de konabilir yani. Bu, bunlar için büyük bir maliyet gerekmiyor. Aslında pekala bu kullanım biçimi, şu anda halkın keşfetmiş olduğu kullanım biçimi çok daha güzel bir hal kazanabilir. Ama ne yazık ki kamu müdahale ettiği zaman aslında özel sektör müdahale etmiş oluyor. Hemen büyük bir müteahhit geliyor ve başlıyor kendi perspektifinden bu kamusal alanları dönüştürmeye. Örnek işte emek sineması, örnek işte diyelim e, Taksim e, gezisi her seferinde bir müteahhitle kamu hareket ediyor, müteahhit yapıyor projeleri, e, yatırımcı yapıyor projeleri. Tabi o yüzden de e, mutlaka e, bir ortaya dönüşüm e, imar dönüşümü ortaya çıkıyor. E, bu kulede de o konuda da bahsetmiştik hani UNESCO kapsamında Dünya Mirası Komitesi'nin hani istekleri vardı falan bunlar pek göz önüne alınmadı. Burada da adalar konusunda da uluslararası bazı sözleşmeler var. Gene hani göz ardı edilen öyle değil mi? E tabii burada zaten şey olarak anayasal yani Türkiye'deki anayasal şeylere de aykırı yani kıyı kanunu, aykırı şeye aykırı yani burası bir kamu alanı sonuçta. Ee, ve bu adanın değişik katmanlardan oluşan bir de topografyası var yani hem mimari açıdan var tarihsel belge Bizans döneminden bugüne hem doğal e, şey site alanı yani bir ekosistemi var e, ama aynı zamanda yani siyasi bir şeyi de olan hani e, diyelim ki e, başbakan burayı demokrasi adası yapmak istiyor. Yani bu makul bir talep de olabilir yani makul bir istek de olabilir ama bunu yapma biçimine baktığımız zaman birdenbire iş işte tersine dönüyor. Yani orada birdenbire hani demokrasi derken antidemokratik bir şey karşımıza çıkıyor. İşte şaşırtıcı olan bu. Yani bir müteahhite veriyor, bir yatırımcı büyük ihtimalle de belli. Derme çatma bir proje yapılmış. Radikal gazetesi bu konuyu epey zamandır işliyor. Son yayınlanan proje yani radikalde yayınlanan proje yani çocuklar bile yapmaz yani öyle bir şeyi o kadar e, komik bir tasarım ki yani sanki ada bir boşluk onun üzerine şeyler oturtulmuş yani belki mahkeme salonu tarihi belge olarak böyle bir şeye benzetilecektir mahkeme salonu spor salonu aslında oradaki onu belki koruyacaklar işte birkaç yapıyı böyle koruduk diyecekler süsleyerek onun dışında da bütün o tarihe tanıklık etmiş olan kovuşlar komutanlık binası, hapishane binası, yemekhane binası, nöbetçi kulübüleri, yollar, merdivenler falan her şey tarumar ediliyor. Bir anda yokmuş gibi kazınıyor ve ondan sonra buraya bir şey ama nasıl derbe çatma yani bir mimarlık öğrencisinin bile yapmayacağı kalitede bir proje yapılıp ortaya konuyor. Yani bu olacak şey midir? Yani Menderes'e arkadaşlarına saygıları yok mu diye insan düşünüyor ilk başta. Yani Böyle bir bellek mekanı bu şekilde tahrip edilir mi? Bu şekilde yok edilir mi? Bir de bu kadar büyük yatırımı yaptıktan sonra acaba e, şey mi? Hani kongre turizmine kazandırıyoruz diyorlar. Yani her şart mıdır her tarafta kongre turizmi? Yani şu anda İstanbul'un merkezindeki kongre yüzde %90'ı kullanılmıyor. Zaman olarak %90'ı boş geçiyor ve çoğu e, salon küf içinde yani şu İstanbul'un merkezinde e, Taksim gezisinin içine yapmış oldukları kongre salonuna bakalım kullanılmıyor. Yönetimi yok. Sütlü bir sütlü şirkete öyle. vermişler. Yani olacak şey değil. Yani İstanbul'un kültür ve sanat konusundaki altyazısını yönetenler taşeronlar. E şimdi burada da e, Menderes'in ve şeyin yargılandığı Türkiye demokrasi tarihinin en önemli e, mekanlarından, bellek mekanlardan birini bir işletmeciye veriyorsun ve sen bunu istediğin gibi yap. Olacak şey değil Yani buna herkesin şey olması lazım Nasıl Taksim gezisindeki ağaç getimi bir şeyse Buradaki Türkiye'deki demokrasi tarihi için çok önemli bir işlev görebilecek bir bellek mekanı Bir anda tarumar edilecek Ve tabii ki buna sessiz kalmamak lazım Yani yönetimi de şey yapmak lazım Bu konuda uyarmak lazım Bu terk edilmişlik hali Tamam burada bir sorun var Yani yıllardır burası terk edilmiş iki ada duruyor ama burada terk edilmiş olmasının bile e, bence bir sorumluluğu var. Bütün mobilyaları yağmalanmış. İçindeki bütün ne kadar askeri tesis zamandan kalma, masa, sandalye, şey varsa ben bu iki adaya da gittikten sonra o ürkütücü hali benim gözümde tamamen tersine döndü. İçine girdikten sonra adalar çok sevindi aslında. İçinde yeşillikler içinde. Böyle şey olmuş, biraz da kendi haline kaldığı için... ...insanda böyle bir şey yaratan, hüzün yaratan... E, ...şeyler... E, ...mekanlar bunlar... ...bu mekanları acaba böyle civalı bir şekilde... ...dönüştürmek, yeni binalar yapmak doğru mu? Belki de... ...yani birçok yerde... Bu tip askeri mekanlar, üsler falan bir bellek mekanı olarak korunur. Hele içinde böyle önemli bir şey cereyan ettiyse, böyle önemli bir olay. Oradaki yani duvarların dokusu dahi korunması gerekir. Ama belki bir takım yürüyüş platformları yapılabilir. Birkaç tane şey yapılabilir, sağlamlaştırma yapılabilir. E, dijital dediğim gibi işte bilgi verici bir takım şeyler yapılabilir. Yani yeni bina da yapılabilir. Yapılmaz değil ama böyle işte şunlar önemli yapı. Yani koruma kulunun yaptığı da bence çok anlamsız. Birkaç tane yapıyı önemli diyor, diğerleri önemsiz diyor. Bir kere yani bir dokümana, bir belgeye bu şekilde yaklaşılabilir mi? Yani ben elime bir tane şey alacağım mesela, tarihi bir belge alacağım. Ee, üzerinde retim olan kısımları tamam buralar önemli ama boş olan kısımlar <gülüyor> önemsiz diyeceğim. Mesela böyle şey olabilir mi? Yani bu da çok e, şey yani bütünlüklü bir bakış değil. Tek tek yapılara bakıyor ve ha, bu önemli, bu önemsiz. E bence oradaki nöbetçi önemli. Yani askeri gazino da önemli. Niye önemsiz olsun ki yani? Bütün hepsi bir bütün değil mi? O bir belge olarak korunamaz mı? O bir değil yönetim değil de. biçiminin, o bir mantığın göstergesi değil mi zaten tümüyle? Yani aslında buradaki sorun şu. Burada öyle bir anonim yaklaşım var ki, belki biraz sonra konuşacağız bunu telif hakları yasası bağlamında. Öyle bir yaklaşım var ki anonim, şu doğru bu yanlışı. Yani hem koruma kurulu olsun, hem mahkemeler olsun, hem mimarlar olsun bir şeylerin doğru veya yanlış olduğunu söylüyorlar. Düşünelim diyen yok. Ya şunu bir özel bir şey olsun, düşünce alanı olsun, deneysel bir şekilde düşünelim diyen yok. İşte burada şu yapılar önemli, bu yapılar önemli. Bunları yıkabilirsiniz, bunları yıkamazsınız. Ya bu kadar basit kişislimlerle konuşulabilir mi? Bu kadar çetrefilli bir konu. Yani süreç içinde algılanması, dönüşmesi mümkün olan bir şey. Ya şu anda dokunmayalım da. Sadece bir takım şeyler koyalım, bir takım platformlarla belki yürüyüş yolları hatta belki hiçbir şey yapmayalım da bir rehber gezdirsin adayı desek. İnan ki yüz binlerce insan bu adayı gezmiş olurdu şimdiye kadar ve orada bir takım insanlar denize giriyor, teknelerle gelmiş ama hiç kimse onlara ya şuraya bir tane duş koysak da Denizden çıktıklarında bir saçlarının tuzuna şey alsalar, temizlenseler ya da şuraya bir tuvalet koysak da gidip ağaçların bir güne insanlar gitmese şu tuvaleti kullansalar falan diyen yok. Yani ben kamu yönetiminin yokluğuyla bu özel sektörün bu iştah arasındaki şeyi birbirleriyle çok bağlantılı görüyorum. Çünkü kamu yönetimi böyle şeyleri yapmıyor. Ama sokağımızın önündeki kaldırımı bile hemen kiraya verebiliyor. Hemen satabiliyor. Yani bu çok enteresan bir şey. Yoklukla... Varlık arasındaki ilişki kamu ile özel sektör arasındaki ilişkiye dönüşüyor ve orayı bir özel sektör kuruluşu ancak işlevlendirebiliyor. Halbuki kamusal alanlarda tabii ki özel sektörden hizmet alınabilir, müteahhitler inşaat yapabilir, şunu yapabilir, hizmet Ama kamusal ülkeniz bir karar olması gerekiyor. O karar çerçevesinde yapılması gerekirken yaz da tamamen imar hakkını arttırarak e, fizibil olacağı zannedilen Kongre merkezi, turizm merkezine dönüştürüyor ki bu İstanbul açısından çok büyük bir kayıp. Nasıl surlar aç, yedi kule, boş yok edilmesi İstanbul açısından, İstanbul'un zenginlikleri açısından nasıl büyük bir kayıpta? E, aynı şey yassağanın bu şekilde yok edilmesi de İstanbul açısından, Türkiye açısından çok büyük bir kayıp ve buna sessiz kalmamak lazım diye düşünüyorum. Ee... Ya yani umarım e, hani başlangıçtaki o müze fikri e, de başbakan e, devam eder e, ve e, daha fazla bu e, adalara tarip e, yapılmaz ve aynı şekilde büyük adadaki inşaat da e, umarım durdurulabilir. Şu ana kadar zaten 450 ağaç kesilmiş durumdaymış. E, yani hani gerçekten hani o adalardaki her bir ağacın ne kadar kıymetli olduğunu. E, Tekrar tekrar evet. söylemek durumundayız herhalde. Bunu belki şöyle de bağlayabiliriz. Bu 3194 sayılı imar yasasının tip yönetmeliği 2013 yılının işte haziran ayında bir geçen ay değişti. Ve burada yapılan değişiklikle işte bu mimari eserlerin telif hakları tekrar yeniden düzenlenmeye çalışıldı. Çünkü bir boşluk var. asıl bu yasada yani... Fikir ve sanat eserleri kanununa mimarlık da katılmıştı çabalar sonucunda ama burada yani bu düzenleyici kurum bir dik oluşmadığı için bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışılamadığı için burada bir borçluk oluşmuştu yani kim karar verecek çünkü mimari eserler heykelgesi gibi değil pek. Dolayısıyla içinde bazı değişiklikler oluyor zaman içinde falan. E, hangisi değerli, hangisi değersiz meselesi ortaya çıkıyor. Aynı yaslarında da olduğu gibi Dolayısıyla bunu kim düzenleyecek? Şimdi bu e, yönetmelik mimar yasası tip yönetmeliği bir estetik kurul öngörüyor ve e, bu estetik kurul karar verecek. Yani neyin mimari olduğuna, neyin olmadığına. Aslında yeni bir e, garabet daha karşımıza çıkıyor. E, çünkü Başka çare de yok. Yani böyle bir şeyi nasıl belirleyeceksin deyince Öztürkistan'a böyle bir e, kurul oluşturdu. ama burada çok ilginç ön kabuller var. Bir tanesi kamu yapıları anonim kabul ediliyor. Yani şimdi en önemli konu nedir? Kamudur aslında değil mi? Yani beni özel sektörden çok kamu alanlar ilgilendiriyor açıkçası. Kamu alanları nasıl e, müelliklik hizmeti alıyor? Bu yasa e, içindeki yöne, yani yasaya bağlı hazırlanan yönetmelik e, eser tanımını ee, şey yaparak tamamen özel alana çekiyor ve kamu özel alanı denetliyor. Yani biz kamu alandaki eserlerin e, milislik e, şeylerimiz, sivil toplum olarak denetleyemiyoruz. Böyle bir ilgi yani alanı mesela, kalmıyor. Hani şurda mesela Hı. belediye binası, un kapandaki evet. belediye binası, bu şimdi hiçbir şekilde e, yani kapsamına girmiyor. girmiyor. Ee, şey de girmiyor. Atatürk Kültür Merkezi, AKM'de ama de girmiyor. girmiyor? Sadece kamu yapıları olduğu için değil. Aynı zamanda müellifleri ölmüş olduğu için, yani bir de eskiden varislerine devredi, devre devir oluyordu bu müelliflik hakları, telif hakları diyelim. Şimdi varisleri yani yapı öldüz şey yapıyı yapan mimar, tasarımcı vefat etmiş olduğunda telif hakları da sona eriyor. Artık o hak kamuya geçiyor demektir ya da. Artık o binalar sahipsiz kalıyor. Bir üçüncü koşul daha var. O da çok ilginç. Eğer yapı yıkılmış olursa müelliflik hakkı da kalmıyor. Yani diyelim Paldırkıdır e, yap, yapıyı diyelim yaşayan bir mimar e, e, bu şey e, müelliflik hakları devam ediyor. Bir bina yapmışsın ve işte bu şey e, önemli de bir yapı. Paldırkıdır yıkılırsa eğer e, müelliflik haklarını sona erdirmiş oluyor. Dolayısıyla yönetimler yani böylece e, yıkıp Yeni bir yapı yapabilirler. Ya da özel sektör işte çıkarı için hemen paldır külü bina yıkabilir. E, o zaman bakmayın süre bakmayın artık hakkımız kalmadı çünkü bina ortada yok. Dolayısıyla böyle bir yönetmelik e, söz konusu çok tartışılacak. Önümüzde herhalde ki programlarda da biz de bunu evet. tartışmak durumunda kalabiliriz. E, çünkü bu şeye dokunuyor Sahiden bu Demin konuştuğumuz mesela Yatsı Adada'daki dönüşümün şirket eliyle yapılması. Yani bir yatırımcı eliyle yapılması da çok Enteresan bu açıdan. Çünkü o zaman yani mülislik vesaire gibi konuları kamu şeye devretmiş oluyor. Tamamen yatırımcıya devretmiş oluyor ki burada da bir tartışması gereken çok ciddi bir sorun var. Bu estetik kurul meselesi de tamamen bir programlık herhalde mesele. <gülüyor> Nasıl bir şey olduğunu anlamak ve bunu tartışmaya açmak durumundayız. Ancak zamanımız doldu. Bu haftalık ee, bu kadar demek durumundayız Bayağı e, yüklü e, gündem vardı evet ee, atladığımız konular da var evet. ama yani mecburen işte bu üç konuyu programa sıkıştırdık başka yani. programlara e, bir sürü e, yeni alan açıldı e, gelecek hafta belki yani, e, buralardan devam ederiz e, bu e, estetik kurul meselesini de gündemimize alırız ama e, çok teşekkür ediyoruz Korhan bize telefonla da katıldığın için ben de teşekkür ediyorum Evet, görüşmek üzere. O zaman iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman bol, bol, bol, bol. Da Hazırlayan Mesut Anlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus Açık Radyo Program Destekçisi olun